Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim Namaz kitabı, namazın önemi ve fazileti Bilindiği gibi Yüce Allah'ı tevhid yani bir olarak kabul etmek, O'nun eşsiz varlığını bilip tasdik etmek, farz olan en büyük bir görevdir. Bundan sonra farzların en büyüğü ve en önemlisi namazdır. Namaz imanın alametidir, kalbin nuru, ruhun kuvvetidir, müminin miracıdır. Mümin bu namaz sayesinde Yüce Allah'ın manevi huzuruna yükselir, Yüce Allah'a yalvararak manevi yakınlığa erer. Mümin için ne yüksek bir şeref. Bütün halk dinler insanlara namaz kılmalarını emretmişlerdir. Bizim sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem Efendimiz de peygamber olarak gönderilişinden itibaren namaz kılmakla yükümlü olmuştur. Ancak o zaman güneşin doğuşundan ve batışından sonra olmak üzere günde iki defa namaz kılınıyordu. Sonra miraç gecesinde beş vakit namaz farz olmuştur. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin miracı ise sahih kabul edilen rivayete göre Medine'ye hicretinden 18 ay önce yani Recep ayının 27. gecesinde olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde namaza dair birçok emirler ve öğütler vardır. Bütün bunlar İslam dininde namaza ne kadar büyük önem verildiğini gösterir. Bir ayet kelimenin anlamı şöyledir. Ey Resulüm! Sana vahyolunan Kur'an ayetlerini güzelce oku ve namazı gereği üzere kıl. Gerçekten namaz, edep ve namus uygun olmayan şeylerden, çirkin görünen işlerden alıkor. Her halde Yüce Allah'ı zikretmek her ibadetten daha büyüktür. Yüce Allah bütün yaptıklarınızı bilir. Diğer bir ayeti i de şöyle buyurmaktadır Allah-u Teala. Namazı gereği üzere yerini getiriniz, zekatı veriniz, nefisleriniz için hayır olarak önceden ne gönderirseniz, ...onu Yüce Allah yanında sevap olarak bulursunuz. Asla kaybolmaz. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı görür. Sadakallahülazim. Bir hadis-i şerifte namaz dinin direğidir buyurulmuştur. Diğer bir hadis-i şerifin anlamı şöyle. Namaz kişinin kalbinde bir nurdur. Artık sizden içini aydınlatmak dileyen kalbindeki nurunu artırmaya çalışsın. İşte bütün bu mübarek ayetlerle hadis-i şerifler... ...namazın Yüce Allah yanında ne kadar büyük ve makbul bir ibadet olduğunu göstermeye yeterlidir. Gerçek şu ki namaz çok mukaddes bir ibadettir. Namazın faziletlerine nihayet yoktur. Namaz aklı yerinde olan ve buluğu çağına ermiş, bulunan her Müslüman için belli vakitlerde yapılması gereken şerefi yüksek farz bir görevdir. Bu önemli farzı yerine getirenler Yüce Allah'ın pek büyük ikram ve ihsanlarına kavuşacaklardır. Bunu kasten terk edenler de azabı çok şiddetli olan Allah'ın acıklı cezasını çekeceklerdir. Müslümanlar henüz 7 yaşına girmiş çocuklarını namaza alıştırmakla görevlidirler. Bu çocukların ana babaları ve yetiştiricileri namaz kılmalarını öğretir ve yaptırırlar. 10 yaşına bastığı halde namaz kılmayan çocuğa velisi 3 tokattan ziyade olmamak üzere hafifçe el ile vurur. İnsan bir düşünmeli, her an yüce Allah'ın sayısız nimet ve ihsanlarına kavuşmaktadır. Öyle ikramı bol, merhameti geniş olan yaratıcımızın tükenmeyen lütuflarına karşı teşekkürde bulunmak gerekmez mi? İşte insan namaz yoluyla şükür borcunu ödemeye, yaratıcısının lütuf ve nimetlerini tatlı bir dil ile anarak kulluk görevini yerine getirmeye çalışmış olur. Bu bakımdan namaz şükrün bütün çeşitlerini bir araya toplar denilmiştir. Bununla beraber namaz ruhu temizleyen, kalbi aydınlatan, insanı yüksek duygulardan haberdar eden, insanı kötülüklerden alıkoyan, insanı hayırlara, düşünceye, tevazu ve intizama götüren en güzel bir ibadettir. İnsan namaz sayesinde nice günahlardan kurtulur ve Yüce Allah'ın nice ihsan ve ikramına kavuşur. Namaz manevi hayattan başka maddi hayata da canlılık verir. İnsanın temizliğine, sağlığına ve intizamla hareket etmesine sebep olur. Sonuç olarak namazın meclu kılınmasındaki hikmetler ve yararlar her türlü düşüncenin üstündedir. Fakat bir Müslüman namazını yalnız Yüce Allah'ın rızası için kılar, yalnız yaratıcısına şükür ve saygı için kılar. Namazın insana yararı olmadığı düşünülse dahi yine bunu bir kul görevi olarak bilerek sadece Allah'ın emrine uymak için yerine getirmeye çalışır. Bu kutsal görevin yerini hiçbir şeyin tutamayacağını kesinlikle bilir. Namazı harcayacağı dakikaları hayatın en mutlu ve neşeli zamanı olarak kabul eder. Doğrusu geçici hayatın son bulmayacak birçok kazançları ancak namaz sayesinde elde edilir. Namaza ayrılan saatler, sonsuzluk aleminin tükenmez mutluluk günlerini hazırlamış olur. Bu çok mübarek ve pek feyizli ibadete, gereği üzere devam edenlere müjdeler olsun. Namazla ilgili bazı deyimler. Salat. Salat, namaz demektir. Çoğulu salavattır. Salat sözlükte dua manasındadır. Din deyiminde bildiğimiz ibadetten, erkan ve zikirlerden ibarettir. Namaz kılana musalli denir. Bir de salat, Peygamber Efendimiz'e şu şekilde yapılan dua manasına da gelir. ve salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali i Muhammed. Yani Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun ailesine selamet ve rahmet İhsan buyur. Bu salat ve selamdan maksat, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hem dünyada hem de ahirette her türlü ikramı kavuşmasını istemekten, ve bu vesile ile kendisine olan bağlılığımızı ve saygımızı göstermekten ibarettir. Bir diğer husus tekbirdir. Tekbir Allahu Ekber demektir. Kıyam ayakta durmaktır. Kıraat Kur'an-ı Kerim'den bir miktar okumak demektir. Rüku sözlükte eğilmek demektir. Din deyiminde ise namazdaki okuyuştan sonra eğilerek baş ve sırtı düz bir şekle getirmektir. Kavme rükû halinden doğrulup da bir defa Sübhane Rabbiyel Azim diyecek kadar ayakta durmaktır. Secde namazı kılarken yere eğilerek yüzün bir kısmını Yüce Allah'a saygı için yere koymaktır. Arka arkaya yapılan iki secdeye secde denir. Sucud sözü de secde etmek ve seydeler manasına gelir. Celse. Celse iki secde arasında bir defa Sübhane Rabbiyel Azim diyecek kadar oturmaktır. Kade namazda teşeħüt için, ettehiyya tullâhiyi okumak için oturmaktır. Bir namazda iki defa oturulursa, birinci oturuşa kadeyi ula, yani ilk oturuş, ikincisine de kadeyi ahire, yani son oturuş denir. Rekat, rekat namazın bölüklerinden her biri demektir. Şöyle ki bir namazda kıyam Rukû ve iki secdenin toplamı 1 rekattır. Bir namazda iki kıyam, iki rukû ve 4 secde bulunursa o namaz 2 rekatlı olur. 3 veya 4 kıyam bulunursa o namaz 3 veya 4 rekatlı olur. Şef, çift manasında olup namazların her iki rekatına denir. 4 rekattı bir namazın önceki iki rekatına birinci şef, son iki rekatına da ikinci şef denir. Üç rekatlı bir namazın üçüncü rekatı da ikinci şef demektir. Namazların nevileri ve rekatları. Namazlar farz, vacip, sünnet ve müstehat nevilerine ayrılır. Şöyle ki, aklı yerinde olan ve bülü çağına eren her Müslümanın günde beş defa belli vakitlerde belli rekatlarla kılacağı namazlar birer farzı aynıdır. Cuma namazı da bu kısımdandır. Vitir ve bayram namazları birer vaciptir. Farz namazlardan önce veya sonra... Yahut hem önce hem de sonra kılınan bir kısım namazlar birer sünnettir. Teravih namazı da böyledir. Diğer vakitlerde sadece Allah'ın rızası için kılınan ve nafile yani tatavhu denilen bir kısım namazlar da ya birer sünnet veya müstehaptır. Kuşluk namazı gibi. Bütün bu namazların sahih olması için bir takım şartları ve rükunları vardır. Bunların yerine getirebilmesi birer farzdır. Bunlar, namazların farzlarını teşkil ederdir. Bunlardan başka, namazların bir takım vacipleri, sünnetleri ve edepleri de vardır. Namazların bir takım mekruhları ve müfsitleri de vardır ki, her namazın bunlardan beri olması lazımdır. Bunun için her Müslümanın bunları bilip, ona göre din görevini yerine getirmesi gerekir. Namazların rekatlarına gelince, sabah namazının iki rekat sünneti ve iki rekat farzı vardır. Öğle namazının Dört rekat ilk sünneti, dört rekat farzı ve iki rekat da son sünneti vardır. İkinci namazının dört rekat önce kılınan sünneti ve dört rekat da farzı vardır. Akşam namazının üç rekat farzı ve sonra kılınan iki rekat sünneti vardır. Yatsı namazının dört rekat ilk sünneti, dört rekat farzı, iki rekat son sünneti vardır. Cuma namazının dört rekat ilk sünneti, iki rekat farzı, dört rekat son sünneti İki rekatte vaktin sünneti adıyla diğer bir sünneti vardır. Vitir namazı ise üç rekattan ibarettir. Bayram namazları ikişer rekattır. Teravih namazı yirmi rekattır. Diğer nafile namazlar da en az ikişer rekattır. Bütün bunlar sırasıyla açıklanacaktır. Namazların farzları, şartları ve rükunları. Namazların farzları on ikidir. Bunların altısı daha namaza başlamadan önce yapılması gereken farzlardır ki şunlardır. 1- Hades'ten taharet. 2- Necasetten taharet. 3- Setri avret. 4- Kıbleye yönelmek. 5- Vakit. 6- Niyet. Diğer altısı da namazın başlangıcından itibaren bulunması gereken farzlardır ve şunlardır. 1- Iftida yani namaza girme tekbiri. 2- Kıyam. 3- Kıraat. 4- Rükû. 5- Çücut. 6. kade ahire yani son oturuş. Bunlara da namazın hükümleri denir. Bunlar namazın aslını ve temelini teşkil ederler. Yukarıda sayılan 12 farzdan başka namazda tadil erkanı erkana riayet edilmesi İmam Ebu Yusuf ile 3 imama göre de farz olduğu gibi namazlardan kendi iradesiyle çıkmak da İmam-ı Azam'a göre bir farzdır. Buna huruç bir su-unihi yani kendi isteğiyle çıkmak denir. Bunlarla namazların hükunları sekiz olmuş olur. Bunlar da sırasıyla açıklanacaktır. Hades'ten ve necasetten taharet. Namazdan önce hadesten ve necasetten taharet birer şarttır. Bunlar bulunmadıkça namaz sahi olmaz. Hükmü necasetlerinden hadesten, abdesti veya kuşlu gerektiren hallerden temiz bulunmak gerektiği gibi hazeci necaset denilip maddeten, pis bulunan şeylerden de temiz bulunmak da gereklidir. Öyle ki Namaz kılacak kimsenin bedeniyle elbisesi ve namaz kılacağı yer temiz olmalıdır. Set ve avret yani ayıp yerleri örtmek. Namazda avret yerini örtmek bir şarttır. Şöyle ki namazda örtülmesi farz olan ve başkalarının bakmaları caiz bulunmayan organlara avret yeri denir. Erkeklerin avret sayılan yerleri göbekleri altından dizleri altına kadar olan yerdir. Diz kapakları da bu avret sayılan yerlere dahildir. Kadınlara gelince, hür olan kadınların yüzleriyle ellerinden başka bütün bedenleri avrettir. Yüzleri ve elleri namazda ve namaz dışında fitne korkusu olmadıkça avret değildir. Ayaklarının avret olup olmaması ihtilaflıdır. Sayı kabul edilen görüşe göre kadınların ayakları da avret değildir. Çünkü bunlar da yolda yürümek ihtiyacı vardır. Bu bakımdan bunları örtmek hele fakirler için zordur. Diğer bir görüşe göre hür olan bir kadın namazı ayağının dörtte bir açık bulunmasıyla bozulur. Diğer bir görüşe göre de namazda kadınların ayakları avret sayılmazsa da namaz dışında avret yeri sayılır. Bu ihtilaptan kurtulmak için ayaklarını örtmeleri iyi olur. Sahih olan görüşe göre hür kadınların kolları, kulakları ve salıverilmiş saçları da avrettir. Cariyeler yani köle olan kadınlar için avret yeri erkekler gibi göbekleri ile dizleri altına kadar olan kısımla karın ve sırtlarıdır. Hür kadınların şeref ve durumları bakımından örtmek zorunda bulundukları organları daha çoktur. Köleler ise hürriyel şerefinden yoksun ve efendilerinin hizmetiyle meşgul oldukları için bunlara daha fazla genişlik gösterilmiştir. Avret sayılan yerlerden birinin tamamı veya dörtte biri kadar açık bulunsa namazı bozar. Fakat dörtte birinden noksanı açık bulunsa bozmaz. İmam Ebu Yusuf'a göre avret sayılan bir uzun en az yarısı açık bulunmadıkça namazı bozmaz. Örneğin namazda baldırın dörtte birinden noksanı açık bulunsa namaz bozulmaz. Yine bazı alimlere göre but ile diz kapağı bir uzur sayılır. Yalnız diz kapağının açık bulunmasıyla namaz bozulmaz. Çünkü diz kapağı bir organın dörtte birinden azdır. Bir uzun namazı bozma bakımından alet olması başkalarına göredir. Sahibine göre değildir. Başkaları tarafından görülmeyecek bir halde bulunması yeterlidir. Bunun için bir kimse namaz kılarken geniş bulunan elbisenin yakasından avret yerini görecek olsa başkaları görmeyeceği için namazı bozmaz. Fakat başkaları görebilecek bir durum olsa namaz bozulur. Bir kimse namaz kılarken elinde olmayarak açılan bir avret yerini hemen kapayacak olsa namazı bozulmuş olmaz. Fakat kıyam ve rükû gibi bir rükûnü yerine getirecek kadar bir zaman örtmezse sahi olan görüşe göre namaz bozulur. Namaz bozulur. Namaz içinde elbiseyi sıçrayan bir pisliğin hemen atmak veya bekletmekte de aynen bu hüküm uygulanır. Fakat bu gibi namaza işler, insanın kendi iradesiyle yapılırsa namaz hemen bozulur. Muhtelif avret yerlerinin birer parçası açılıp da bunların toplamı. En küçük avret organının en az dörtte birine iş olursa ve açıklık de bir rübnu yerine getirecek bir zaman devam ederse namaz bozulur. Değilse bozulmaz. Bir kimsenin temiz elbisesi olup da onu giymeye gücü bulunduğu halde, onu giymeyerek gece karanlığında çıplak olarak namaz kılınmış olsa, ittifakla namazı caiz olmaz. Derinin rengini gösterecek şekilde ince olan bir elbise ile avret yeri örtülmüş sayılmaz. Bunun için böyle bir elbise ile namaz olmaz. Elbisenin darlığından dolayı avret yerinin belli olması, kötü bir hal ise de namazın sinatına engel olmaz. Elbise bulacağını ümit eden çıplak bir kimse vaktin çıkmasından korkmadıkça bekler. Temiz yer bulacağını ümit eden kimse de böyle yapar. Avret yerini örtecek bir şey bulamayan kimse oturarak ayaklarını kıbleye doğru uzatarak işaret namaz kılar. Onun için en iyi kılış şekli budur. Çünkü bu vaziyette örtünme halinde daha çok bürünmüş olur. Avret yerinin bir kısmını örtecek bir şey bulununca onu kullanma vacip olur. Bu durumda önce avret-i galizah denilen ön ve arka taraflar örtülür. Sonra erkeklerde butlar, sonra dizler örtülür. Kadınlar da butlardan sonra karınlar Sonra sırtlar ve dizler, daha sonra da geri kalan kısımlar örtülür. Bütün bunlar namazın herhalde, bütün bunlar namazın herhalde yerine getirilmesini ve dinde çok önemli bir farz olduğunu göstermektedir. Kıbleye yönelmek. Namazda kabeye doğru yönelmek de bir şarttır. Bilindiği gibi kabe Mekke şehrindeki bir binadan ibaret değil, asıl olan bu binanın yeridir. Bu mübarek yerin göklere doğru üst tarafı ve derinliklere doğru alt tarafı hep kıble yöndür. Bunun için Kabe'nin yanında veya içinde bulunanlar, Kabe'nin herhangi bir tarafına yönelerek namaz kılabilirler. Cemaatle namaz kıldıkları zaman da imam ile cemaatin bir tarafta bulunması gerekmez. İmam Kabe'nin bir yönüne cemaatle diğer yönlerine yönelerek namaz kılabilirler. Yeter ki imamın bulunduğu tarafta duran cemaat, imamdan daha ileride bulunmuş olmasın. Diğer yönlerdeki cemaatin imamdan Kabe'ye daha yakın bulunmaları, İmamı uymalarına engel olmaz. İmam ile yüz yüze gelmemeleri kafiidir. Kâbe dışında uzakta bulunanların tam kıbleye yönelik olarak namaz kılmaları farz değildir. Kâbe tarafına yönelmeleri yeterlidir. Bu kadarı farzdır. Kâbe yönü pusula aletiyle tayin edilir. Mescitlerin ve camilerin mihrapları Kâbe yönünü gösterir. Öncekilerden kalma eski bir mihrap varsa Kâbe yönünü araştırmaya gerek kalmaz. Çünkü bu mihraplar usulüne göre uygun olarak yapılmıştır. Doğu ülkelerinde bulunanların kıblesi batı yönü olur. Namaz için kıbleye yönelince döndüm kıbleye denilmesi gerekmez. Yeter ki kıblenin Kabe olduğu bilinsin. Zayıf bir görüşe göre de döndüm kıbleye denilmesi gerekir. Bir kimse namazdayken bir özür bulunmaksızın göğsünü kıbleden çevirse namazı ittifakla bozulur. Sadece yüzünü çevirse hemen kıbleye dönmesi gerekir. Bununla namazı bozulmaz. Fakat harama yakın bir kerahet işlemiş olur. Bir kimse hasta olup da kıble tarafına dönemediği ve kendisini kıble tarafına çevirecek kimse bulunmadığı zaman gücü yettiği tarafa doğru namazını kılar. Yine hasta olmadığı halde bir düşman veya bir yırtıcı hayvan korkusundan dolayı kıbleye yönelmeyen kimse gücü yettiği tarafa doğru namazını kılar. Çünkü yükümlülük güce göre olur. Yerin çamurundan dolayı hayvan üzerinde namaz kılan bir kimse arkadaşlardan ayrılmak korkusu bulunmayınca hayvanını durdurup kıbleye dönerek namazını kılar. Fakat yer çamurlu olmayıp da yalnız ıslanmış bulunsa, hayvan üzerinde farz namaz kılınamaz, yere inilmesi gerekir. Ancak arkadaşlardan uzak kalmak gibi bir tehlike bulunursa, hayvan üzerinde farz namazı kılınabilir. Bir kimse, bir özür sebebiyle farz olan bir namazı yere inmeden hayvan üzerinde kıldığı zaman gücü yettiği tarafa yönelerek namaz kılabilir. Fakat kıblıya doğru yürümekte olan bir hayvan üzerindeki insanın namazı, o hayvanın kıblı yönünden bir rükün yerine getirecek kadar... Dönmesiyle bozulur. Kıble yönünü bilmeyen ve yanında soracak bir adam bulunmayan kimse araştırma yapar. Bazı işaretlere güneşe ve yıldızlara bakarak kıble yönünü araştırır da kanaat getirdiği tarafa doğru namazını kılar. Namazını tamamladıktan sonra kıble yönünü belirlemede hata ettiğini anlarsa artık o namazı iade etmez. Fakat namaz içindeyken kıble yönünü bilecek olsa o tarafa dönerek namazını tamamlar. Yeniden kılması gerekmez. Kıble yönü üzerindeki şüphe ister şehir içinde, ister kırda, ister karanlık gecede ve gündüz vaktinde olsun durum aynıdır. Böyle bir kimsenin kapıları çalıp kıbleyi sorması gerekmez. Bir kimse kıble yönünden şüphelense ve yanında kıbleyi bilen bir adam olduğu halde ondan sormayarak kendi araştırmasına göre bir tarafa yönelerek namaz kılsa, eğer gerçekten isabet etmişse namazı sahih olur. Fakat isabet etmemişse namazı sahih olmaz. Gözleri görmeyenin durumu da böyledir. Kıble konusunda güvenilir bir kimsenin sözü, insanın kendi kanaatine uymasa bile onu tutmak gerekir. Çünkü haber verme araştırmadan daha kuvvetlidir. Kıble yönünden şüphe eden kimse, araştırma yapmaksızın bir tarafa doğru namaz kılmaya başladıktan sonra, namaz içinde kıbleyi isabet ettiğini anlarsa namazını iade eder. Tam bir inançla kılacağı geri kalmış rekatları şüpheyle kılmayı başladığı rekatlar üzerine bina edemez. Çünkü kuvvetli zayıf üzerine bina edilmez. Fakat namazını bitirdikten sonra isabetini anlarsa namazı iade gerekmez. Çünkü rekatların hepsi aynı halde kılınmış olur. İmam Ebu Yusuf'a göre her iki halde de iade gerekmez. Kıble yönünden şüpheye düşen bir kimse araştırma yaptığı halde kanaatına aykırı bir tarafa yönelerek namazını hızlı sahih olmaz. Bu durumda kıbleye isabet etmiş olsa bile namazını iade etmesi gerekir. İmam Ebu Yusuf'a göre kıbleye isabet etmişse namazı iade etmek gerekmez. Kıble yönü üzerinden istilafa düşen kimseler yalnız başına olarak namazlarını kılarlar. İmamı uydukları takdirde imamın kanaatine aykırı bulunanların namazı sayı olmaz. Bir gemi içinde namaz kılan kimse gücü yetiyorsa kıbleye doğru kılar. İstediği tarafa doğru kılamaz. Gemi her döndükçe onu da kıbleye doğru dönmesi gerekir. Bir kimse abdestsiz olduğunu sanarak kılmakta olduğu namazlardan ayrıldıktan sonra mescitten çıkmamış olsa bile abdesti olduğunu hatırlamış olsa namazı bozulmuş olur. Fakat bir kimse mescitte namaz kılarken kendisinde abdestsizlik hali olduğunu sanarak kıvreden ayrılırsa, mescitten çıkmadan önce kendisinde abdestsizlik hali olmadığını anlasa iman ı Azama göre namazı bozulmuş olmaz. Mescitten çıktıktan sonra anlarsa ittifakla namazı bozulur. Çünkü bir özür bulunmaksızın yerin değişmesi namazı hükümsüz kılar. Nafile namazlara gelince bir kimse nafile namazı şehir dışında bir özür olmaksızın ...hayvan üzerinde istediği bir yöne doğru kılabilir. İmam Ebu Yusuf'a göre de... ...şehir içinde bu şekillerin nafile namaz... ...kerahatsiz kılınabilir. İmam Muhammed'e göre ise... ...şehir dahilinde... ...böyle nafile namaz kılmak... ...kerahatle caizdir. Şehir dışından maksat... ...sefer hükmünün başlamasıyla namazın iki rekat olarak... ...kılınabileceği yer demektir. Bir kimse... ...kıbleden başka bir tarafa yönelik olarak bir rekat namaz kılmış olan bir körü kıble yönüne çevirip de ona uyacak olursa bakılır. Eğer kör kıbleyi soracak bir kimse bulunduğu halde sormadan namaza başlamışsa ikisinde namazı sayı olmaz. Eğer soracak adam yok idiyse körün namazı sayı olur. Uyan adamınki sayı olmaz. Müslümanların namazlarını kılarlarken en eski ve en mukaddes mabet olan Kabe'ye yönelmeleri aralarındaki birliği canlandırmak, düzeni sağlamak ve gönüllerini müşterek bir ibadet duygusu ile ferahlandırmak, ibadet nuru ile aydınlatmak gibi hikmetlere dayanmaktadır.